Yusuf Bey hoş geldiniz Hoş bulduk hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar efendim buyurun ee, Hocam benim şöyle bir sorum var Benim e, sanatsal çerçeve işi yapıyorum hı hı. E, Kendi e, Kendime ait iş yerim var Şimdi canlı insan ve hayvan resimleri geliyor e, Her ebatta her şekilde geliyor Seçme şansım da yok Çünkü aynı kişi hem manzara resmi getirebiliyor Arada bir tane işte e, Ayda yılda şey geliyor canlı e, hayvan ve insan resmi. Bunların kenarına çerçeve yapıyorum ben. Bir sakıncası var mıdır? E, bunu öğrenecektim. Teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar diyoruz. Evet. Sizin e, anladığınız daha isabetli olmuş hocam. Biz yanlış anladık galiba. Evet. Yusuf Bey'in sorusu vardı hocam. Çerçeve işi yapıyorum. Evet. E, demek ki konu burada da geçerlidir. Yusuf Bey'in yapmış olduğu iş nedir? Dinen helal olan bir iştir. Hı hı. O şu... İslam dininde ilk yıllarında resim yapmayı, canlı resmi yapmayı, ister insan isterse hayvan olsun affedersiniz, resimlerini aleyhissalatü vesselam Efendimiz yasaklamıştı ve dolayısıyla da canlı resimleri yapılmaz. Sadece sadece e, tabiat resimleri vesaire yapılırdı. Ama İslam tamamıyla yerleşip puta tapınma ve şirkkin e, emareleri, izleri toplumdan kalktığı vakitte Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz heykel tarzı olan biblo vesaire gibi put vesaire yasaklamayı sabit bıraktı. Ama onun dışındaki resimlerin fukahamızın söylediğine göre yapılmasına izin verdi. Hatta bir gün Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz eve girdiği vakitte kendi evine Ayşe radıyallahu anha validemiz bir perdelik bir şey almış. perdeli de evin içerisindeki dolap şeklinde olan bir şey üzerine Asmış. Hani biliyorsunuz eskiden kapaklı dolaplar yoktu. Kapak yani, Gömme dolaplar vardı Hı. diyelim biz bugünkü manada. Onun üzerine de bir e, kumaştan perde asılırdı. O kumaşın üzerinde de canlı resimleri vardı. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz Ayşe annemize e, bunu tasvip etmediğini tamam mı? resimlerin aleni olarak bulunduğu evde e, kendisi için ahireti ahireti dünyayı hatırlattığını ve ahirete olan bağlantılarına zede getirdiğini söyledi ve dedi ki Ayşe bunu başka şekilde değerlendir. Ayşe annemiz de onu aldı, yastık yaptı. Onu aldı, parçaladı yastık yaptı hı. ve yastık olarak evinde kullandı. İşte fukaha. Burada, Peygamber Efendimiz bu duruma tabii itiraz, ki, etmedi. itiraz etmedi. Hı hı. Görünmesi size bana dünyanız, dünyanızı hatırlatıyor. Kalbimi dünya işleriyle meşgul olmaya itiyor. Bu benim için hoş değil, ben bunu sevmiyorum. Dolayısıyla bunu başka şekilde değerlendir deyince Ayşe annemiz de onu yırttı ve ondan yastık yaptı ve yastık olarak kullandı. İşte bu fukaha, bu hadisten e, ayakta duran koyduğunuz vakitte mesela şu bardakta olduğu gibi ayakta duran canlı resimleri ki biz bunlara heykel diyoruz. Hı hı. Heykel işte biblodur vesairedir heykel olarak veya biblo olarak yapılması yasak ama bir resim olarak yapılmasında bir sakınca görmemişlerdir. Dolayısıyla ahlaki İslamiye aykırı olmamak kaydı şartıyla. Burada da geçerli değil hmm. mi? Bir hanımefendinin evet. çok özür dilerim söylüyorum. E, gayri ahlaki, yani çıplak bir resmini getirseler deseler ki bunu işte çerçeve yap, bunu yapamaz. Çünkü İslam ahlakına ve edebine nedir? Aykırıdır. Ahlaki İslamiye aykırı olmaman kaydı şartıyla yapmış olduğu, başkalarının çekmiş olduğu veya eliyle yapmış olduğu bir resmi getirir ve bunu çerçevelet derse de bunu çerçeveletebilir. Yaptığı çerçeveden de aldığı kazanç helal olur. Bunda herhangi bir sakınca olmaz. Evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Fahar razı olsun. Peki, teşekkür fark etmedik ediyoruz. ama süremizin sonuna gelmişiz. İnşallah evet. yine tekrar hafta başında görüşmekle. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Allah'a emanet olun.